başmışlar. Sen bastın. O min seyyat alâna. Men yetti hilla fun salâmu dille la abduhu ve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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aleyküm. En son dersimizde kardeşlerim, İslam'ın etrafında dönüp dolaştığı önemli rivayetler konusuna başlamış idik, hadislerine başlamış idik. Ve bu bağlamda ve birçok hadis ehlinin, hadis aliminin kitabına اِنَّمَا الْاَعْنَالِ niyet, Ameller niyetlere göredir. Hadisiyle başlamış idik. Ve niyet bir yerde iki ibadeti birbirinden ayırt ederken, yani öğlen namazı mı, ikinci namazı mı kılıyorsunuz, bir yerde de şey en önemlisi tevhid bazında bakıldığı zaman Allah için mi, Allah'tan gayrısı için mi ayıran tek özellik insanın kalbindeki niyettir. O yüzden niyet çok önemli. Her ne kadar İslami ibadetlerde, İslamla alakalı Allah'a yapılan ibadetlerde zahiren Allah için, dış görünüşte Allah için yapıldığı belli olsa da, dıştan gözükse de önemli olan ve yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin karşısında karşılığını cennet veya cehennem olarak alacağınız ibadet eğer yalnız yalnız Allah için yapılmışsa ancak onun karşılığı Allah katında güzel bir şey olacaktı inşallah. Bugünkü hadis yine yüce bir hadis ki Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu rivayet ediyor ve diyor ki bir gün bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir adam çıkar geldi diyor. Bu adamın tembeyaz elbisesi vardı ve saçları da simsiyahtı. Ve o civardan olmadığı halde yani Medine ehlinden olmadığı halde üzerinde herhangi bir yolculuk eseri de yoktu. Ve bu adamı bizden hiç kimse de tanımıyordu. Bu adam Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Önüne oturdu. Ve Dizlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dayadı. Ve ellerini de ne yaptı? Dizlerine koydu. Birçok alim bunu ilimde oturma edebi olarak ele almışlardır. Bir adat, bir edep olarak. Böyle yaptıktan sonra dedi ki, ey Muhammed bana İslam'dan haberle. Allah Resulü buyurdu ki, İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmendir. Ve Muhammed'in Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmendir. Ramazan kılman, zekatı vermen, ramadan orucunu tutman, eğer gücü yetiyorsa Allah'ın beytini, evini tavaf etmendir, hac etmendir buyurdu. Adam dedi ki, doğru söyledi. Biz şaşırdık. Hem soruyor hem de tasdik ediyor, doğruluyor. Çünkü soru soranın adabı nedir? İnsan bilmediğini sorar, bildiğini sormaz. O yüzden şaşırdık. Hem soruyor hem de tasdik ediyor, doğruluyordu. Adam dedi ki bana imandan haber ver. İman nedir? Allah Resulü Aleyhisselam Allah'a meneklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayrı ve şerriyle kadere inanmandır buyurdu aleyhissalatü vesselam. Adam gene doğru söyledin dedi. Ve yine dedi ki adam bana ihsandan haber ver. İhsan nedir? Allah Resulü selam sen Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremesen de o seni görür buyurdu. buyurdu. Adam dedi ki Kıyametin ne zaman kopacağından bana haber ver. Allah Resulü bu konuda kendisine soru sorulan, soru sorandan daha bilgili değildir. Yani bu ne sen bilirsin ne de ben bilirim. Adam öyleyse onun bana alametlerinden haber ver. Allah Resulü bir köle kadının efendisini doğurmasıdır. Baldırı çıplak, yalını ayaklı fakir kimselerin daha sonra zenginleşip bina yapmada onları yarışır görmendir buyut aleyhissalatü vesselam. Sonra adam çekip gitti. Bir müddet sonra Allah Resulü dedi ki Ey Ömer bu soru soranın kim olduğunu bilir misin? Ben dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ki soru soran Allah Resulü olunca sahabe da eğer bilmiyorsa ne diyorlardı? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bu da bir, nedir? Hadiste gelen adaptan, edebden bir tanesi. Allah Resulü o gelen Cibril idi. Sizlere dininizi öğretti. Şimdi bu hadis hakikaten meşhur bir hadis ve dinin dini anlatan bir hadis. Şimdi bu e, olayın anlatılmasına sebepdür ki Bukhari'de gelen rivayette Yahya İbn Ya'mur Basra'da Mabed el-Cüheni diye bir adam çıkıyor. Ve bu adam kaderi inkar ediyor ki ilk kaderi inkar eden. Daha sonra diyor ki Yahya İbn Ya'mur ben ve Hümeyd ibn Abdurrahman el-Himeyri hac veya umre için Mekke'ye gittik diyor. Ve dedik ki keşke Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabından birine karşılaşsak da, biriyle karşılaşsak da bu meseleyi sorsak. Çünkü ortada kaderi inkar, inkar eden birisi var. <gülüyor> Ve Allah diyor bize Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anhuma yani Ömer İbni Hattab'ın oğlu Abdullah'la karşılaşmamıza diyor vesile kıldı diyor. Daha sonra ona biz dedik ki Basra'da öyle insanlar var ki bunlar Kur'an okuyorlar. Çok güzel Kur'an okuyorlar ve ilim elde ediyorlar. Ama onlar kaderin olmadığını ve bununla birlikte her şeyin ancak ve ancak o olay yaşandıktan sonra Allah Azze ve Celle'nin bildiğini söylüyorlar. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer diyor ki onlara onlarla karşılaştıklarında haber ver. Onlar benden, ben de onlardan beri uzam ediyor. Hiç kimse diyor kadere iman etmedikçe ne yapamaz? İman etmiş sayılmaz, dedi Abdullah-ı Ömer. Daha sonra da babasının ribayet ettiği bu hadisi hikmetti. İki hadiste biliyorsunuz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama imandan sorulduğunda, cibri sorduğunda Allah Resulü selam kadere, hayrı ve şerriyle kadere iman etmendir, buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu gerçekten yüce bir hadis ki dinin e, tamamını anlatan, şerh eden, açıklayan bir hadis. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisin sonunda bu cibril idi ve size dininizi öğretmeye geldi diyor. Ki sordukları ne? İslam, iman ve ihsan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunların tamamını ne olarak? Din olarak size dininizi öğretti, öğretmek için geldi ve ki ne yapıyor? Bunu der iman, İslam'ın derecesini imanın derecesini ve ihsanın derecesini açıktır ve hepsini de din olarak ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam beyan ediyor. Şimdi burada İslam kelimesine gelince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam söz ve amel olarak görünen şeylere ne yapıyor? İslam adını veriyor ki bunların birincisi nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek. Ki bu nedir? Dilin amelidir. Sonra namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, Allah'ın kim gücü yeterse Allah'ın evini hac etmek, tavaf etmek olarak ne yapılıyor? Açıklanıyor. Ki bunlar nedir? Bedeni amellerde kısımlara ayrılmış namaz gibi, oruç gibi ki mal mal ile yapılan ibadetler vardır ki bu da nedir? Ee, zekattır. Hem mal ile hem de bedenen yapılan ibadet vardır ki bunlar da nedir? Hac ibadetidir. Evet. Şimdi bütün zahiri ibadetlerin İslam'a girdiğine delalet eden şeylerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir? Hadisidir. Şimdi Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki, bir adam Allah Resulü'nü Selam'a İslam'ın hangisi daha hayırlıdır? diye sorar. Allah Resulü'nü Selam yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir Buyuruyor Aleyhisselatü Bakın bu hakikaten önemli ve bugün birçok Müslümanın kaybettiği bir olay tanıdığına ve tanımadığına selam vermektir. Bir yerden geçersin, bazen hiç tanımadığına yolda selam verdiği zaman, adam durdurur, hemşerim ben seni tanımıyorum, niye selam veriyorsun? Halbuki hadiste ve sahadenin de örfünde, evet. adetinde nedir? Ki Allah Resulü Selam'ın gördüğü kadarıyla tanıdığına ve tanımadığına selam vermen ve yemek yedirmen en hayırlı İslam'dır. Diyor. Yani İslam'daki hayırlı amellerdendir buyuruyor. Aleyhisselatu bu selam. Bedine ve Ebû Hurere radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü buyuruyor ki İslam'ın diyor yol taşları ve yol işaretleri vardır diyor, Bunlar diyor Allah'tan Allah'a itaat ede, Allah'a ibadet etmek ve hiçbir başka hiçbir başka birine şirk koşmamaktır. Namazı kılmandır, zekatı vermek, oruç tutmak, iyiliği emretmek kötülüğü nehyetmek, yasaklamak ve karşılaştığın kimselere selam vermen, aile ehline girdiğin zaman ailenin yanına selam vermendir, diyor. Her kim bunlardan bir şeyi eksiltirse, muhakkak ki İslam'dan bir pay eksiltmiştir, diyor. Her kim bunlara da terk etmişse, tamamını terk etmişse, İslam'ı bir sesinin atmıştır, buyuruyor. Aleyhisselatu Vesselam. Evet, yine haramlardan haramları terk etmekte nirine İslam kelimesini içine giriyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin diyor kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Ki bir önceki dersimizde Allah Resulü e, İslam'ın etrafında dönüp durduğu hadislerden bir tanesi neydi? Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeye burnunu sokmaması kişinin İslam'ının güzelliğidir. Bazı kimseler çok meraklıdır. Bir şey olduğu zaman hani ne ne ne ne söyledi ne yaptı nedir? Hayır. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Seni ilgilendirmiyor burnunu sokmayacak. Araştırmayacak. Bu da kişinin İslam'ının güzelliğinden Ve yine ee, gözüken amellerin İslam'a isimine girdiğine dair ki daha önce geçmişti. Allah Resulü Allah diyor doğru yolu misal verirken iki bir yolu ve yolun etrafında duvarlar olan bir yolu misal veriyor Allah Azze ve Celle. Ki bu yol üzerindeki duvarlarda açık kapılar vardı diyor. Ve açık kapıların üzerinde de eee çekilmiş perdeler vardır. Yani insanın kolayca girebileceği şekilde. Ve o şeylerin kapısında da, etrafında da ey insanlar, siz doğru yola girin toplu bir şekilde. Sakın o yoldan ayrılmayın yoksa Allah'ın doğru yolundan sapatırsınız diye çağıran insanlar vardır diyor. Ki o kapılardan, o perdelerden birine girmek istediği zaman sana yazıklar olsun, sakın o kapıyı açma, sakın o kapıya girme, yoksa doğru yoldan taparsın diyen kimseler vardır, diyor. O dost doğruyor, İslam'dır. O kapılar Allah'ın koyduğu sınırlardır, haramlardır. Açık kapılar da Allah'ın haramlarıdır. O her duvarın başında, yolun başında çağıran Allah'ın kitabıdır, diyor. O duvarın üstündekiler de her Müslümanın, Allah'ın her Müslümana koyduğu nedir? Bir vicdandır diyor. Allah Resulü Aleyhisselam ki Tirmiz'de gelen rivayette Allah sizi diyor Darusselam'a çağırır. وَاللّٰهُ yehdi مَنْ يَشَاءُ ila صُرَاتُ الْاِسْلَق۪ينَ Allah dilediği kimseyi dost doğru yolları yeter diyor. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 25. ayeti kerimesinde. İşte bu dost doğru yola Allah Azze ve Zille misal olarak veriyor. Allah'ın emrettiği, istikamet üzere olmayı emrettiği ve sakın ve sakın Allah'ın çizdiği yoldan şaşmayın diyerek de bize ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi bu İslam'la alakalı. Buraya kadar nedir? İslam, zahiren görünen amellerin adı olmuş. İmana geldiğimiz zaman, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisinde ne yapıyor? Batınî olarak yani içte kalpte bir itikat, bir inanç olduğunu ifade ediyor imanı. Ki Allah'a, Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayırına ve şerrine inanmandır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ki Allah azze ve celle kitabında imanın bu beş şartını birçok yerde zikrediyor. Ki en önemli şeylerden Rabb'i <gülüyor> ve Allah'a ne yapmıştır? Rabbine gelenlere iyi müminler iman etmiştir. Hepsi Allah'a meleklerine, kitaplarına, resullerine iman etmiştir. Velakin bilmen amene billahi vel Fakat iyilik odur ki Allah'a ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmektir diye. imanın bu beş şartı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Zikretmiş, zikredilmiştir. Ki peygamberlere iman onların haber verdiği milletleri olsun, peygamberler olsun, kitaplar olsun, öldükten sonra derilmek olsun, kader olsun ve daha birçok şeyde inanmayı içine gerektirir. Yani bir kimse eğer ben peygamberlere iman ediyorum derse bununla beraber diğer inanç esaslarda ne yapmaktadır? içine. Ki bu imanın içerisine ki hadisin söylenmesine sebep olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anzumanın söylemesine sebep olan kadere, hayrına ve şerrine iman içine girmektedir. Şimdi e, hadiste önemli bir vurgu kardeşler. E, Ma'bed el-Cüheni'nin kaderi imkan etmesi ki ilk kaderi inkar eden kimse ve ondan sonra kaderiye fırkası doğmuştur ki tapık fırkadır. İmana, kadere iman iki derecedir kardeşlerim. Birincisi Allah adli ve celle kullarının yapacağı hayır adına, şer adına, itaat adına, masiyet adına hepsini bilmiş, onların cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını bilmiş ve daha sonra da bunu kendi katında yazmıştır. Bu imanın birinci derecesi. İkinci derecesi de Allah Azze ve Celle kullarının fiillerini yazmıştır. küfür olarak, iman olarak, itaat olarak, isyan olarak. Ve bunu ne yapmıştır? Kendisi dilemiş ve bunu da Ehl-i Sünnet bu şekilde iman etmiştir. Allah Azze ve Celle kulların fiillerini yaratandır. Bunu ise işte kaderi inkar etmiştir. Ve kaderi el dediğimiz fırka ne inkar etmiştir? Allah Azze ve Celle bizim yaptığımız amellerimizi önceden bilmez. Ya ne zaman? Ne zaman ki biz yaparız? İşte Allah o zaman bilir diyerekten ne yapmışlardır? Bu şekilde kaderi inkar etmişler. Ki ilki ma'bed el-cühenidir. Ki bunu da e, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumaya sormuşlar. O da... Ben onlardan, onlar da benden beriyim diyerek ne yapmışlardır? Bunu kesinlikle inkar etmiştir. Şimdi kardeşlerim, burada Allah Resulü aleyhisselatü ve sellem, İslam ile imanın ne yapmıştır? Arasını ayırtmıştır. Ki İslam'ı e, amellerin hepsini İslam'a atfetmiş ki bunları imandan e, saymamıştır. Ki İmanın ehli tarifini yaparken söz, amel ve niyet olarak tarif etmişlerdir. Ki ima, amellerin hepsi nedir? Aynı zamanda imanın e, içerisine girmektedir. Ki e, bu iki kelimenin arasındaki fark nedir kardeşlerim? Arasındaki fark eğer ikisi ayrı ayrı zikredilirse... Biraz önce zikrettiğimiz gibi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dayan ettiği gibi İslam daha çok nedir? Zahiri ameller için söylenmiş. İman ise daha çok itikat, kalple alakalı sözler olarak ne yapılmıştır? Ee, zikredilmiştir. Şimdi bununla alakalı olarak Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette i̇bn Abbas'tan diyor ki Abdülkayt heyeti geldi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara Dört şey emretti. Ve dedi ki size dört şey emrederim. Allah'a iman etmeyi diyor. Ve siz bilir misiniz Allah'a iman etmek nedir? Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan urucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermektir diye. Ne yapmıştır? Burada iman diye amel olan şeyleri düzeltmiştir. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette iman 70 küsur şubedir veya 60 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah sözü en etnası en aşağısı da yolda diyor insanlara eziyet veren bir şey gidermek de imandan bir şubedir. Hayata imandan bir şubedir diyerek ne yapmıştır? İmanı söylerken İslam adına bizim söylediğimiz amelleri ne yapmıştır? bildirmiştir. Ve yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette bir zani diyor. Zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Bir hırsız hırsızlık yaparken mümin olarak hırsızlık yapmaz. Bir içki içen kimse de içki içerken mümin olarak içki içmez buyurarak ne yapmıştır? Bu bütün amelleri iman ismi içerisine yedirmiştir. Şimdi kardeşlerim bunun e, ikisini topladığımız zaman da, bir arada zikrettiğimiz zaman da, biraz önceki Cibril Aleyhisselam'ın hadisinde geldiği gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam'a tamamen ameli şeyleri yüklemiş, imana da tamamen ne yapmıştır? İtikadi şeyleri e, zikretmiştir. Ki bunu e, imanı e, tek başına zikrederken de Abdülkays heyetini söylemiş orada bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü İslam nedir diyor. Allah Resulü Selam kalbini Allah'a teslim etmek diyor. Ve Müslümanların senin elinden ve dilinden emin olmalarıdır buyuruyor Allah Resulü sallam. Ve yine adam diyor ki hangi İslam daha faziletlidir daha üstündür Allah Resulü imandır diyor. İman nedir diye sorduğunda Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ölümden sonra dirilmeye inanmandır buyurdu Allah Resulü Selam. Ve hangi iman daha üstündür dediğinde Allah Resulü hicrettir. Hicret nedir diye sorduğunda kötülükleri terk etmendir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Ve hangi hicret daha üstündür dediğinde Allah Resulü cihat diye ne yapmıştır? Söylemiştir. Ki Allah Resulü Selam İslam'ın en üstününü iman olarak ne yapıyor burada? Bizlere açıklıyor ve bunu da amellerin içerisine yurtduruyor. Şimdi kardeşlerim acaba İslam ve iman birbirinden farklı şeyler mi? Yoksa aynı şey mi? Aynı şeyi mi ifade ediyor? Şimdi kardeşlerim bunun açıklaması şudur. Eğer İslam ve iman bir arada zikredilirse, İslam'dan kasıt zahiri ameller, imandan kasıt ise nedir? Batıni amellerdir. Yani kalple alakalı. Ama ikisi ayrı ayrı zikredilirse, her ikide ne yapmıştır? Birbirinin içine girmiştir kardeşlerim. Ki bunun tahkikinde, aralarındaki fark zikredildiğinde, iman kalbin tahkik. Onun ikrarıdır, doğrulamasıdır ve uyum bilmesidir, mahvetidir. İslam ise bir e, kulun Allah'a teslim olmasıdır. Ona karşı huşu duymasıdır ve ona ne yapmasıdır? Tamamen Allah'a karşı bağlılığıdır, bağlanmasıdır. Ki e, bu da ancak ve ancak amelle gündemek. Yani bir insan Allah'a bağlılığını Allah'a teslimiyetini nasıl gösterir, nasıl ispat eder ancak onun için amel ederse onun yap dediğini yapar ve onun yapma dediğini yaparsa ancak kendisini ne yapmış olur? Allah'a kul Allah'a köle ve Allah'a teslim etmiş olur. Ki bu da nedir? Dindir. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da dinini İslam olarak ne yapmıştır? isimlendirilmiştir. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Cibril hadisinde dediği gibi bütün İslam, iman ve ihsan da ne olmuştur? Din olarak isimlendirilmiştir. Evet kardeşlerim. Burada alimler demişlerdir ki her mümin Müslümandır. Çünkü imanı yerine getirir, kalbinde onu iyice yerleştirir ki bu sayede ne yapar? İslam'ın bütün amellerini yerine getirir. Çünkü Allah Resulü'nün buyurduğu gibi Aleyhisselam'ın bedende bir et parçası vardır. Eğer o et parçası düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O bozuk olursa ne olur? Bütün beden bozuk olur buyuruyor Aleyhisselam. İşte o et parçası da kalptir. Yani insan kalbinde mümin olduğu zaman aynı zamanda amelleri de ne yapacaktır? Mümin olacaktır. Güzel bir şekilde ona teslim olacaktır. Ama her Müslüman mümin Her mümin Müslümandır ama her Müslüman her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Çünkü Müslümanın imanı zayıf olabilir ve o yüzden de nedir? Tam anlamıyla amellerin yerine getirmeyebilir. Peki bu şekilde Müslüman olur. Ki bir tam imanı tam bir şekilde ne yapmak gerçekleşme ki Allah azze ve celle Hucurat 14'te dediği gibi bedeviler sana geldiler ve iman ettik dediler. Muhammed'te Muhammed de ki sen siz iman etmediniz. Fakat deyin ki İslam olduk, Müslüman olduk, teslim olduk çünkü daha henüz iman kalbinize girmedi buyuruyor Allah Azze ve Celle yani onlar tamamen münafık değillerdi münafık kimseler değillerdi ama imanları zayıftı o yüzden onlar e, neydi tamamen iman kalplerine yerleşmediği için daha tam manasıyla İslam'ı başlamadıkları için sizler iman ettik demeyin ama teslim olduk değil. çünkü sizin henüz imanınız nedir zayıf konumdadır. Buyuruyor. Yine Buhare'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ganimetleri dağıtırken birine veriyor, birine vermiyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam birisi diyor ki: "Ey Allah'ın elçisi, falana kadar o mümin." diyor. Allah Resulü: "Hayır, Müslüman." De, diyor. <gülüyor> o mümin diye israr ettiğinde Allah Resulü Vesselam nedir? O mü mü mü Müslümandır diyerek onun amellerinin zayıflığından dolayı imanının da zayıflığını söylüyor ve kesin olarak mümin sıfatını ne yapmıyor? Ona veremiyor. Çünkü bir kimse hakikaten eğer amelleri düzgün olursa yani İslam'ı güzel olursa o kişi de nedir? İnşallah mümin sıfatını alır. O yüzden her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Ki ehli Sünnet hakidesinde İstisna diye bir bölüm vardır ki insanlar ben Müslümanım elhamdülillah derken ama ben müminin inşallah nedir kelimesini kullanırlar. Evet kardeşlerim. Şimdi burada e, İhsandan bahsediyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ki ihsan hakikaten e, bir müminde olması gereken en büyük özelliklerden bir tanesi ki bununla ne yapıyor muhsin sıfatını alıyor. Ki hadiste iki şık geliyor. Senin diyor Allah'ı görür gibi ona ibadet etmektir. Bu bir derece. Ki derecenin en üstüne Ki Allah Rasulu aleyhissalatu vesselam bir mümin diyor namaza durduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin onun diyor yüzü onun karşısındadır diyor. Ve ona iltifat, sağa sola iltifat ettiği zaman mümin Allah der ki ey kulum kime iltifat ediyorsun? Kime yöneliyorsun yüzünü çeviriyorsun? Benden daha hayırlısına mı der? Diyor. İşte bir müminin namaza durduğu zaman bu huşu ile bununla namaza durduğu zaman namazı nedir? çok daha mükemmel bir hale gelir. Yaptığı ibadetinden, kıldığı namazından ne yapabilir? Lezzetini çok daha alabilir. Çünkü hakikaten ibadetlerin, imanın bir lezzeti vardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize o lezzeti almayı bizlere nasip eylesin. <gülüyor> sahabeler ne yapmışlar? O lezzeti almışlar. Belki de çok namazları yoktu, çok oruçları yoktu ama kalplerinde olan şey ne yapmıştı? Onların o imandan, o belki de az ama sürekli olan ibadetlerinden lezzet almalarını sağlamıştı. İşte en büyük derece mahsinlik derecesi. Allah'ı görüyor gibi ne yapmandır, ibadet etmendir diyor. Ve her şeyde, nerede olursan ol Allah'tan o umandır diyor. Nerede olursan, İstersen müslim bir yerde, kap karanlık bir yerde ol, insanların mahşer olduğu her yer, e, kalabalık olduğu bir yerde ol veya yalnızken. Oldun. İki göz vardır ki diyor Allah ona cehennemi haram kılmıştır. Birincisi dedi biliyor musunuz? Yalnızken diyor Allah'ın korkusundan ağlayan göz. Allah onu cehennemi haram kılmıştır. Bu da nedir ancak Allah'ın korkusuyla? Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğu şuuruyla nedir? Yapılan bir şeydir bu. Çünkü ey Muhammed eğer kullarım beni senden soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım diyor Allah Azze ve Celle. Ve bunun şuuruyla ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek. Onu görüyormuş gibi ne yapmak? İbadet etmek. Bu derecelerin elbikleri. İhsan derecesi mahvedetli. Peki eğer onu göremiyorsan da yani bu dereceye ulaşamadın mı? En azından şunu bil ki Allah seni görüyor. Bu da ikinci derece. Yani o dereceni biraz daha aldın. Önce amaç ne? Allah'ı görüyormuş gibi her an Allah Azze ve Celle'nin huzurundaymış gibi ibadetlerini yerine getirebilmek. Bu en üst derece. İhdan derece. Muhsin kimse. Eğer bunu beceremedin Bu dereceye ulaşamadın mı? En azından Allah'ın seni gördüğünü bil. Ve ona göre ibadetini yap. Eğer böyle yaparsan işte bu da nedir? İhsanın bir alt mertebesidir. Tabii ki en üst mertebe her zaman Allah Azze ve Celle'nin huzurundaymış gibi ne yapmaktır? Onu yerine getirebilmektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi ihsanlı, ihsan sahibi Muhsin kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. <gülüyor> Ki hadiste geldiği gibi hayata imandan bir şubedir buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Ki önemli bir sıfat kardeşlerim. Ki bugün maalesef insanların kaybettiği bir duygu hayata duygusu. Ki sahabenin bir tanesi kardeşine çok utandığı için, utangaç olduğu için onu azar diyor. Allah Resulü bakıyor, ne yapıyorsun? Ey Allah'ın Resulü diyor, bu çok hayalı, çok böyle utangaç birisi diyor. Allah Resulü bırak onu diyor. Çünkü haya, hayardan başka bir şey getirmez diyor. Aleyhisselatu vesselam. Tamam. Ve Allah Resulü diyor ki, benim ve bütün peygamberlerin söylediği ortak bir söz vardır. فَاِلَّمْ تَسْتَح۪ي fasna شِطٍ utanmadıktan sonra dilediğini yaptı. Evet. Ki bu tabii ki direkt imanla alakalı bir olay. Adam, birine ben bu bir sözü söyledim. Daha sonra edebe aykırı bir söz, şey davranış gördük. Utanmadıktan sonra dilediğini yaptı. Ben bundan utanmıyorum diye yaptı. Evet. Utanma duygusu kardeşlerin imanın getirdiği bir duygudur. Utanmadıktan sonra dilediğini yaptı. Tamamen iman çizgisi içerisinde gerçekleşmesi gereken bir şeydir ki Allah Resulü <gülüyor> aleyhissalatu vesselamın da buyurduğu gibi Allah utanılmaya daha layık olandır. Evet kardeşlerim hadis bu şekilde hakikaten İslam'ın özünü, İslam'ın tamamını anlatan önemli Hadislerden bir tanesi ki ben e, diğer şeylerine geçmeyeceğim. E, burada şey yapayım, inşallah e, ileriki derslerde e, hadisle alakalı söylemek istediğim birkaç mevzu daha var. Onlarda ileriki şeylerde e, zikredelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Allah razı dediğime Razı olduğu amelleri hepimize işlemeyi nasip eylesin. Hakka hak bilip, hakka tabi olan Batılı da batıl bilip batıldan sakılan kullarından eylesin. Yarın kıyamet günü merhametiyle yargıladığı, merhametiyle cennetine gir dediği kullarından eylesin bizleri. Cehennem azabından hepimizi korusun. Bizi ve ailemizi ıslah eylesin, hidayet eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza hidayet eylesin. Bizi ve neslimizi salihlerden eylesin ya Rabbi. Kendisi dinine yardım eden, yardım eden kullarından eylesin bizleri. Bismillah. bihamdik. Allah ialahe illa Antas <gülüyor>